Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Heavy Radyomuzdaydım What Makes A Good Man'de Her seferinde bir coşkuyla dinliyorum bu şarkıyı ama içimde küçük bir şeydi dinleyicilerimiz acaba Ha gene başladı bu herifin şarkısı diye mi dinliyorlar acaba? Tabi senin şarkılarını Ege Kayacan'ın aziz Ege Kayacan'ın sevdiği şarkılar diye dinlerler Yani ama böyle bir yüzlerini... Eksitiyorlarsa kötü. Tabii. Ama sevinç de Ege Bey'imizin şarkılarından bir tanesi daha başladı. Ben acaba şey mi yapsam? Heavy. What makes a... Him... Kabul buyurun efendim evet. diye mi anons ses acaba? Vallahi sözlerinden iki kuble okursan hepimize bir neşre olur. Tabi yüzünü büyüenler. Ayşe zaten... Ege Soy gibi mi? Ayşe Ege Soy gibi. Ne, ne yapıyor Ayşe Ege Soy en Vallahi tecrübeli Ayşe Ege sunucumuz... Soy ne yapıyor? Hakikaten ben de çok merak ediyorum. Ne yapıyor Ayşe Ege Soy? Ne güzel bir cumartesi gecesinde şiirler okurdu. Ya sonra geçen senelerde şeyde çıkıyordu. Beyaz Show'da çıkıyordu bir arada. Aa. Aa. Aa. Ne yapıyordu? Konuk i̇şte olarak mı yoksa bir, bir köşesi bir var. köşesi vardı ya. Bir köşesi vardı Ayşe Ege Soy. Ne oldu? Cumartesi gecesi programı bitince O da Ayşe Ege Soydan'da pek şey Hayber Ayla alamaz oğlum Hay Allah neyse onu araştıralım <gülüyor> ay, ay, Neyse ah, aman ay. canım canımızı sıkmayalım buna neler oldu neler bitti dünyamızda. Neler oldu neler bitti Dün zaten biliyorsun tek konu konuşuluyordu Dün flash haber olarak verdiğimiz Daha doğrusu hmm, Okullarda sonra, serbest kıyafet Okullarda serbest kıyafet diye geçti ee, Ne diyorsun Negecin bugün alışveriş günü Valla dün uzun uzun ben de düşündüm. Haberleri hmm. okudum falan filan. Fikirlerimi billurlaştıramadım ama bir yarım yamalak bir şey. Tam anlamıyla özgürlük değil ama bir şey diyebiliriz ona. Bir rahat, biraz rahatlama. Biraz rahat. Hala bin tane yasak var. Ne var mesela? T-shirt i̇şte yasak. T-shirt yasak dedin kolsuz kolsuz. t zaten kolsuz olması. Hayır o aslında. Ne hangisi yani kolsuz t-shirt dediği nedir ya? Kolsuz t-shirt. İşte şey var Atlet ya. Atlet mi? Ya kolsuz kazaklar vardır ya. Kısa kollu gömlek de yasak. Kısa kollu gömlek dediği Kolsuz gömlek. Kolsuz. Ya kim bizi böyle şeyler mi okullarda insanlar hazır kolsuz gömleklerle böyle Amerikan şeyleri olarak mı bekliyor? Hazırda bekliyor herkes. Amerikan şey. motosikletçileri mi bekliyor şey? Kim giyiyor kolsuz gömlek? Ya kolsuz gömlek, kolsuz gömlek. Ben, benim anlamda orada şey diyor. Kolsuz ve kısa kollu t-shirt ve gömlekler yasak. Bakayım ben şimdi kontrol edeyim. Ee, vücut hatlarını belli eden short, tight, diz üstü etek. Kolsuz t gömlek yasak diyor. Bak şu anda elimdeki evet. belgeye dayanarak konuşuyorum. Kolsuz dediğimiz... Kolsuz gömlek bana biraz... kim giyiyor ya? Şeyler giyiyor. Pop yıldızları bile giymiyor artık. Yani vücudunu güvenen herkes diyor ki çocuklar küçük yaştan itibaren bunları şey yapmasınlar, meyletmesinler. Küçük yaştan itibaren tight'ları might'ları kafamızdan çıkaralım. Yani bu çok hakikaten şey biraz serbestlik ama aman aman falan diye tam anlamıyla yarım yamalak bir şey. Ya yarım yamalak değil. Bırak de... serbest bırak hepsini. Herkes giysin, arkadaşları ayıplasın. Ne giyiyorsun? Ne giyiyorsun? Hep şeyden korkuyorlar ya. ya. Yaşlar da, zenginlerle zaman ki... yoksullar arasındaki uçurum böyle ortaya ha. çıkacak falan filan diye. Aynı şekilde zevksizlerle, zevkliler arasında da bir uçurum var. Esas o böyle kapanabilecek de bir şey. Şimdi Ege'ciğim zamanında da biz böyle şeyin altına spor ayakkabı giymeyi dünyanın en büyük zevki zannederdik. O zamanlar ne? yasaktı. Bence şu anda eğer bizi lisede dinleyen arkadaşlarımız varsa bugünden hemen... Bugünden değil seneden itibaren. Seneden Yok, itibaren ne Seni Ben şey diye gördüm. Hemen yarından itibaren. 2012-2013 yılında kullanabilecekler kıyafetlerini. Bakayım. Ama... Yok. Şimdi ben ben açıkladım da şimdi. Yani bir şey serbest bıraktıysan ve bu iyi bir şeyse hemen uygulamaya geçmesi gerekmez mi? Yani bir ufak ufak ufak ufak alışınca kadar başlayacaklardı. Ben yani ama... liseli arkadaşlarımıza şunu tavsiye ediyorum. Hakikaten yani e, bir artık abileri olarak mı görürler, herife olarak mı görürler bilmiyorum da şu anda en havalı şey okula okul uniforması ile gitmek. Yani herkes kotla giderken sen jilet gibi Gri pantolonunu lacivert ceketini çekip gidersen müdür gibi dolaşırsın okulda. Arkadaşlar buraları toparlayalım falan diye. Arkadaşlar yere atmıyoruz diye. Ee, şimdi tamam anlıyorum seni anlıyorum yasaklar daha çekici hale geliyor ama ben isterseniz elimdeki şeyi bir okuyayım ne olur ne biter ne yapalar ne yapalar diyeyim ne yapılır. Ee, vücut hatlarını belli eden short tight. Efendime söyleyeyim dizüstü etek kolsuz tişört gömlek giymek yasak. Öğrenci siyasi sembol içeren e, fular bere şapka, e, rozet vesaire takamayacak. E, burada şey de takamayacak tabii onu da belirtmemişler ama. E, şu gömleklerin... Şu, Ay, e, o büyük eksiklik olduysa. Büyük eksiklikte. Neydi onun? Kovboy. Ee, ne ne? bileyim o, o bazı kavramlar da çok havada. Yani o kavram... Siyasi simge dediğin nedir yani şimdi... İşte parti bir... sembolü parti sembolü olduğu zaman şey yapamıyoruz. E, mesela bak... mesela peace tişörtü anarşi tişörtü giyemeyecek biraz. Green peace. Mi, veya yani ana anar tişörtler mi? Evet. Resmen o zaman bölücülüğe girer. Ama ne bölücüsü işte bir tane çocuk üstünde anarşi yazıyor altında kuru kafa resmi çok mu şey? Bakayım kuru kafa Baksana siyasi sembolü girer. Baksana o taraftan da test çözüyor. Nedir yani? Yani ama Ege'cim sizin de... Kuru kafa var. giyemeyecek mi çocuklar? Maalesef kuru kafa giyemeyecek mi? Hadi de. anarşiyi tamam attım. Kuru kafa da mı yasak? Kuru kafa da yasak çünkü siyasi sembolü girer. Ne o, satanist parti Yani vardır vardır. satanist parti. <gülüyor> muhafazakar satanist parti diye bir şey var. Onun sen niye şey yapıyorsun... Çocuklar küçük yaşta. Siyasi sembolü mü sadece? Ya işte siyasi sembolü. Mesela şimdi e, ben görüyorum onu bir taraftan bana hiç hitap eden bir şey değil ama insanları yapıyor hoşlarına da gidiyor. Diyelim bugün Fenerbahçe'nin maçı var. Hı -hı. Sabahtan herkes formayla dolaşıyor ya. Ne oldu sen gece Hababam sınıfını falan mı seyrettin? Yo, Mahmut Hoca Sokakta kaçarız. görmüyor musun ya? Böyle maç olduğu zamanlarda. Ne maç olduğu zamanlarda şimdi onun da hiç aralarında öğrenci yok ki hepsi koca koca adamlar. E koca koca öğrenciler giyemiyor. Daha doğrusu öğrenciler gece bara gidip maç seyredemiyorlar diye öyle bir durum var da. Yani şimdi mesela akşam Fenerbahçe'nin maçı var. Fenerbahçeli çocuklar Evet. Forma giyemeyecekler mi? Veya Fenerbahçe kazanırsa bari. Maçı. Ha yani o gün ama öyle giyilmiyor zaten. He, o gün bugün günlerden Fenerbahçe diye mesela Twitter'ın notunu düşerim formamı giyer çıkarım. Veya çıkıyorum. akşam maçı kazandı ertesi gün herkes coşkuyla bir formasını giyemeyecek mi? Bakayım giyemeyecek Ege'ciğim maalesef. Fenerbahçe Cumhuriyeti yüzünden o da mı siyasi o da simgeye si girerim? O da siyasi simgeye girer. Resmen şeye girer yani bölücülüğe girer. Giyemiyor mu gerçekten ya? Ya giyemez niye giyecek ya adamı? niye formaliz? Sen de ne biçim serbestlik anlayışın var? tak i̇şte i̇şte serbestlik diye. dediğim bu yani yani serbestlik dediği okula istediğin zaman tuttuğun takımın formasıyla gidebiliyorsan serbestsin sadece gri veya lacivert şey arasında seçim kazak arasında seçim yapabiliyorsan iyisin Vallahi üretici şu anda endişeli. Ee, önlük üreticileri tedirgin ee, Anadolu okullarında güvenlik yok ee, önlük kalkarsa gelip çıkma kolay olur, sıkıntı olur diye. Vallahi çok itirazlar var benim en mantıklı bulduğum itiraz bu. Hmm. Hakikaten bu kimin da kimin öğrenci kimin öğrenci. Ö, yani okulların güvenliğini tehlikeye atan bir şey daha doğrusu işte öğrenciyi ö, okulun dışından geleni ayırt etmeye yarayan bir şey diye söylüyorlar en mantıklı gerekçe o hakikaten ama okullarda güvenlik sorunu varsa da Forma değildir herhalde o sorunu çözmenin yolu. Çok teşekkür Güzel, ederim. Güzel evet okullardaki ben mesela şey Ali'ni yazdırdılar ya şeye. Neye? Hani bu sistem geri öğrenciler hemen böyle evlerinin dibinde bir Dibindeki okula. Dibindeki yerlere, şey, yerlere gidiyor. Oraya işte veliler gidiyor efendim biz okulumuzu başka okula yazdırdık diye dilekçe bırakıyorsun. Ben dilekçe bırakmaya gittim. Kafamda da bin tane şey kuruk ki... şimdi şey gibi nasıl ki aile hekiminiz var, okulunuzda beyi. Onun belli. gibi civardakiye gidiyorsun. Okula gidiyorsun. Okula gidiyorsun. Okula da gidiyorsun diyorsun ki ya biz daha başka yere vermiş. Sırada kısmet olmadı. Kişisel olarak almayın falan ha. diye. Bizim evimizin dibinde hem de yani şehrin ortasında güzel e, hani Anadolu okullarına gelmeye gerek yok. Ben okula elimi kolumu sallaya sallaya girdim. Ama sende de hiç ürkütücü bir şey yok yani bakıyorum ürkütücü da... ürkütücü bir tipim dostlu... olsaydı da onu fark edecek adam ürkütücü da Ürkütücü yani. de demeyeyim de sana işte böyle yüzünden zaten Bundan meyvenetsizlik bize... ha, Ama benim yüzüme bakıp da meyvenetsizlik teşhisini koyacak kişi de yoktu kapıda. Ha, o şekilde girdiniz. o şekil girdiniz, o çıktınız. Çok rahat bir şekilde çıktınız. girdim, çok rahat bir şekilde çıktım. O hakikaten böyle insanı şey yapıyor. Ama şimdi sana şunu da söyleyeyim. Zamanında biz de e, okuduğumuz okulda nöbetçi öğrenci dediğimiz bir sistem vardı... ...kapıda nöbet tutuyorduk. Yani kapıda nöbet dediğimiz nöbetçi kulübesi gibi ben bir şey vardı. Ben nöbetçi öğrenci. Yani, i̇ki, i̇ki günümü orada geçirdim. Yani bir ellilik boyumla ve üstündeki takım elbiseyle emin ol... ...çok da e, bu konuda etkili, değilsin etkili olacağımız... Etkili değilsindir gene bağrım başalsın vardır. Sonuçta yetkim var. Belki yetkim, yetkim yok ama mi? yetkim var. O güvenlik hakikaten önemli bir şey. Evet. Ee, ya, başka ne, başka e, neler diyor? Üreticiler de üreticiler başka ciddi? şey üretsinler. Okullar için uygun fiyatlı serbest kıyafet üretsinler yıllarca aldılar top top gri kumaşları aldılar ne yapacaklarını hmm. mı düşünün mavi, mavi kumaşları aldılar Efendime söyleyeyim o bordo kazaklar nereye diyordum yani niye başka? Nasıl bir bordo aşkıdır? Esas o kovboy boyun bağlarının. Boyun bağlarını evet o kadar boyun bağı elimizde 3 milyon boyun bağı var ne yapacağız bunu diye. Ne yapacağız, yapacağız? Diye. hakikaten ne yapacağız? E, düşünsünler rozete de dönderemiyorlar Ondan da bir şey bir ben şey ondan bir şey yaparım ki diyebilecekleri bir durum da yok. Maalesef. Valla üretici tedirgin bir bakmak lazım mıdır bilmiyorum herkes yıllarca serbest olsun diye dedi. Bir yandan da e, tabii ki açık tarafları çok... Ee, i̇şte yarım yamalaklık orada yani bir özgürlük getirmeden başka bir insanların aklında kuşkuları uyandıracak bir tarafı hı. var yani onu hani o kadar da özgür değil bunlar tam özgür olsun da onlar o kadar özgür olmasın gibi falan böyle bir hı hı. havası da var o insanların kafasında soru işaretlerini uyandırıyor. Ama seneye başlıyor en azından. Tam özgürlük olmadığını da buradan bir kez daha. Dün de slappol. söylemiştin ya bu Ankara dolu Lisesi'nde biz gittiğimizde hı. görmüştük. Yani çok nezih bir kıyafet bulmuşlardı, güzel evet, Hem çeşitlilik vardı. vardı, hem biraz ifade. Onun gibi bir şey, onun onun bir adım ötesi ama tam özgür sistem olmadığını şey yapın. Bir de yani bütün tartışmaları bakınca da daha küçücük kızların kıyafeti üstünden tartışılıyor her şey. Hı hı o da yani bir şeyi sadece büyüklerde de öyle büyüyünce kadınların kıyafeti üstünden çocuklar ve kızların kıyafeti üstünden şey mücadeleyi sürdürüyoruz bir, bir çok ebeveyn yani. varsa onlar ne diyor diye çok merak tamam. ediyorum ya Gerçi dün gece boyunca herhalde yeterince tartışma programı da dinlemişlerdir yani ebeveynler de biraz şey galiba ben ebeveyn arıyorsam sen de bir da, ebeveyn çünkü benim tanıdığım, tek tanıdığım B. B. B. ebeveyn sensin biraz şey var bizim yani bizim ve bizden önceki nesillerin kafasını o kadar işledi ki okula önlükle gidilir, üniformayla gidilir. Başka Şimdi şeyle gidilmesini bünye, şey, bünye kabul etmiyor. Evet Biz, nasıl olacak falan o yüzden zaten. O, o zaman o nasıl olacak? O, o zaman onu mesela çocuk beyaz pantolon mu giyecek falan diye şeyler oluyor. Hani kıyafetler serbest olsaydı bundan sonra forma olacak diye bir yasa çıksaydı bugün hı hı. aynı tepkileri gösterirdik yani nasıl olacak yani şimdi herkes mi aynı kıyafede nasıl, o zaman nasıl olacak mesela fakir bir çocuk var o nasıl alacak okulun informasını falan diye aynı konuşmaları yapar bu biraz da alışkanlığın kırılmasıyla ilgili bir şeyleri yaşayacağız galiba ee, bakacağız göreceğiz varsa telefonumuzu alalım yoksa ben e, yani ben Ali'nin okulunda bir... görüyorum biraz da şey olarak dikkatli dikkatli bakıyorum yani hani bizim kız şimdi ne olacak büyüdükçe böyle manyak gibi bir şey mi olacak yoksa Hı. Rahatlayıp bu devam edecek diye. Hani oradaki ablalarının kıyafetlerine bakıyorum. Hiç öyle abartılı şeyler giyen kızlar yok. Hmm, normal öğrenci, normal nasıl, öğrenci nasıl giyinecekse öyle giyinecek. Okulun Her ilk günü biraz gittim, daha süslüydü herhalde uzun bir tatilden sonra kendisini gösteriyor yılın ilk gününde falan. Ondan sonra zaten kış geldi Paltolarla falan filan diye yani ulaşıyorlar Zaten yani şimdi de biz şey yapmıyor muyuz Atıyorum atmıyorum Hani dışarıda bizim bir toplantımız olduğunda Bir yerde bir görüşmemiz olduğunda Giydiğimiz kıyafet ayrı Normal sabahleyin bu radyoya gelişimizdeki Gelirken Kıyafetimiz ayrı, ayrı. Dışarıda rock'ın roll ortamlara giderkenki kıyafetimiz ayrı e Okula da Öyle. giderlerken Ona uygun bir şey ayarlanacaktır En büyük sıkıntı başörtüsüyle ilgili vardı. Müsteşardan başörtüsü tamamen serbest değil. İmam ve diğer okullardaki Kur'an derslerinde başörtülebilecek. İstemeyen örtmez diye açıkladı. Onu da o şekil bir şekil önümüzdeki seneden itibaren görme şansına sahip olacağız. O konuda da en önemli şey yani o orada da bir serbestlik olması lazım ve ayrımcılığı ortadan kaldıracak böyle önlemleri aldıktan sonra sakın başını örtmek isteyene ayrımcılık yapan, açmak isteyene ayrımcılık yapan, zorla örttüren, zorla, zorla açtıranlara e, gerekli yaptırımlar uygulanırsa aslında o da bir özgürlük içinde olur ama işte bir şey tam anlamıyla olmayınca hep o, o acaba onun probası mı, şunun probası mı falan diye bakıyorlar. Maalesef de böyle bir boş tartışma oluyor. Halbuki bir serbest olsun çocuk bir şey yapsın onu zibirlileri de olsun kaç tane olacak yani 100 kişilik okulda kaç tane herkes taytları böyle badileri falan mı giyip aporta gelecek? bekleyen çok adam var aporta bu Bodyler haberin gelmesini içinde. bekleyen çok adam var çünkü yani bunu de... biz üniversitenin ilk yıllarında gördük mü gördük çünkü neden ee... i̇şte üniversitenin ilk yıllarında görüyoruz şimdi artık lisede adam onu içinde patlatıp gelecek üniversiteye efendi gibi. Neyse, Yıllarca saç, konuştuğumuz konu. Saç, saç sakal konusunda saç sakal dediğim sadece. Zaten yani. benim bildiğim kadarıyla ortaokulda hafif bıyık serbest. Hafif bıyık serbest. O o ve uzun, çocukları... Baya baya bir ortaokul ve de hafif bıyık serbest diyebilirim yani ben. ilk tıraşını de. olana kadar istediğin kadar bıyık uzatabiliyorsun. Evet pis pis böyle bir pis, parmak. Pis, is... bir bıyık. Evet, ben daha kes diyorum falan. O serbest. Serbest doğru serbest. Yani lisede falan dolaylı hani bir doğru tabir bilmiyorum da papaz gibi dolaşma dönemi var ya evet, erkeklerin üniversitedeki üniversiteye üniversiteyi... kalmasın o veya ha, üniversiteye geldiğinde artık saçlar belli uzunluğa gelmiş olsun rahat rahat takılsın Evet bu boş tartışmamızı daha da boş tartışmalarla destekleyeceği benzeriz. Yani bizim bize boş tartışmaları işte koca koca adamlar tartışınca bunun derdimiz buymuş gibi o zaman acıklı oluyor. Yani dün ben manyak gibi uyudum ya ara ara televizyonu seyretme imkanına sahip oldum. Gerçekten televizyonlarda başka konu konuşulmuyor. Bir bu kılık kıyafet, iki muhteşem yüzyıl ne oldu, ne yapıldı, ee, öyle mi oldu böyle mi oldu diye düşünüyorum. Ee, üstüne tekrar ben de şey dikmek istemiyorum, Tu dikmek istemiyorum. Yeterli, <gülüyor> yeterli, bak. yeterli. Hakikaten yeterli. İçim bulandı yani. Söyleyeceklerim varsa vardıysa da içime kaçtı yani. Ben ne söylüyorlar onu da anlamıyorum yani. şey yapmışlar. adamlar. Ben de dün böyle Hürriyet gazetesinde vardı işte Kanuni Devrindeki haritası. Osmanlı haritası. Bugün dizinin ulaştığı. Yani bütün bunlar aslında ama çok izleniyor. Ne gerek var ya yani televizyonda dizi ne oluyor canım demek gerekirken. Of. Hakikaten bir turist gelsin. Dün mesela turist masası vardı dükkanda. Bir sorsalar, siz Türkler neden Başbakanlık nezdinde dizilere eleştiri Zaten tek, yani eleştirilebilecek kısım o. Yoksa dizi iyidir, kötüdür, doğrudur, Hı. yanlıştır falandır, filandır yani. Bu kadar Niye bu dizi daha fazla yerde izlenmiyor diye? Daha sınırları genişletelim. Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirmemiz lazım. Ha. lazımken bakıyorum hiç İtalya'da izlenmiyor dizi. Evet İtalya tırt yani o konuda bizim en büyük zaaflarımızdan bir tanesi. Ben Noktaya ben... soracağım ben. Viyana kapılarına dayanmış mı acaba yani, kanuni dizi? Yani Balkanlar dizisi. konusunda çok başarılıyız ama Viyana konusunda aynı başarıyı gösterdiğimizi ben, zannetmiyorum. Ve benim sıkıntım da galiba azınlıklar kendi dizilerini çekmeye başlayacaklar yani bugün Yunanistan'a çok dizi satıyoruz yarın öbür gün içlerinde çünkü kıpırtılar başlamış kendi dizimizi çekeceğiz falan filan diye Fransız göreceğiz bakalım <gülüyor> <O> Fransızlar <gülüyor> nasıl olacak bilmiyoruz yani vallahi önümüzde kaynayan bir kazan bizi bekliyor gibi duruyor. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tülesi'nin Modern Sabahlar devam ediyor. 8.56 oldu saatimiz çarşamba sabahında. Buyursunlar efendim. Şimdi de ülkemize gelen ünlüler adlı köşemizi yapıyoruz sevgili dinleyiciler. Buyurun efendim. Ülkemiz adeta bir ünlü mi? cenneti. Bir ünlü cenneti. Ünlülerin akın ettiği yer. bir yer. Evet bir yer. Ne? Ünlünün harman olduğu Bu, topraklarda harman yaşıyoruz. Harman olduğu topraklarda doğru yaşıyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz. Kim vardı ünlüler diyecek olursak. Daha dün, daha dün gibi aklımızda Sting buradaydı. Konserini verdi, güzelce e, kaç yaşındaki sanatçı, ilerleyen yaşına rağmen diri vücuduyla gerçekten. Ee, ...olgun kadınların ilgisini çekmeyi hala başarıyor. Ben Sting ile ilgili zamanında bir barmenden şey hikayesi dinlemiştim. Biz Dutch'caya gidiyorduk o da geliyor hep. Ben çok ünlüyüm vallahi şarkılarım var falan diye anlatıyordum bize diye bir hikaye dinlemiştim. Sting zaten Türkiye'yi iyi tanıyan adamlardan. Adamlardan birisi ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Bu arada bundan heveslenen seninki de gelmeye karar vermiş... Benimki kim ya? Seninki var ya hastası olduğun adam. Slash mi? Slash geliyor tabii. Ben onu okudum Twitter'da yalan mıdır gerçek midir bilemedim. Yo yalanı falanı yok yani. Yalanı falanı yok dediğim tüm zamanların en önemli gitaristlerinden Slash yeni projesi Slash featuring Miles Kennedy'ın 2 Şubat Cumartesi günü küçük çiftlik parkta hayranlarının karşısına çıkacak November Rain'i tabii ki bir klasik olarak November Rain'de. Aynı o dönem neyse Slash bu dönemde aynısı diye şey yapmış. Bu dönem biraz daha güzel hatta. 2 Şubat ki senin doğum gününden hemen önce olması, hemen da, önce olması da ilginç. İdeolojik gibi geliyor bana tamamen. Yani Slash'in böyle üstünden bir şey kalkmış. Axl Rose baskısı kalkmış. Axl Rose deli gibi bir adamdı çünkü. Şimdi baskısı rahatlamış. Babacan dedi, bir adammış bu Slash yıllarca Son biliyorsun. 20 yıldır kalktı herhalde. Yeni yeni açılmaya başladı. Çok slay. rahat. Şu anda çok... Miles gene de, de kompleksiz bir adam. Bu Slash saçları boyuyor mu? Vallahi hiç düşünmedim. <gülüyor> bence boyuyor gibi geliyor. Ama boyuyordur bence de boyuyodur. Yani çünkü öyle markette şey saç boyaları reyonunda şey sorup duruyormuş. Bunun aynısını kestane kestane rengi olanı var mı diye. Ve bir soğan kobuya kestane. Twitter'dan takip ettiğim kadarıyla bu adamın hayatının önemli bir kısmı ya Tur'nede geçiyor ya da Los Angeles'ta hayvanat bahçesinde. Ne yapıyor hayvanat bahçesinde? Çocuklarını götürüyor. Sledge'in kaç çocuğu var? İki tane, ellerinden, ben, öper. ellerinden öper. Ege senin de ona özenmen. Yani evet. Hayatını bir Sledge gibi yaşamaya çalışan Ege Kayacan. Habire hayvanat bahçesinden fotoğraflar. Yeni yılan geldi falan diye. Yılan demiyordur Sledge. İlan, yılan. ilan, diyordur. ilan diyor. Tabii. İlan diyordur. Ülkemizdeki ünlülerden bir diğeri ise Malkovich'te. Henüz gelmeyen ünlüyü de sayıyor muyuz? Pardon ben bu köşeyi tam... ülkemize gelecek ünlülerde pardon. Ünlülerdi. Karıştı. Ben seni bir neşelensin diye şey yaptım. Moralin yerine gelsin diye. Malkoviç ete doydu. Ülkemize gelen Malkoviç. Önceki gece İstanbul'da sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Lan demiş şunları bir mutlu. Bir sürpriz ziyaret gerçekleştireyim diye. Türk dostlarıyla Nusret'e gitmiş. Hı -hı. Ondan sonra önce Dana Carpaccio ardından lokum bir de sırt ve kafes siparişi veren. Anam, anam mı demiş? O biliyorsun Nusret'te şeyle ölçülüyor ya. En çok kim yapıyor ya. Bülent şey Soy. Ondan sonra şey Mustafa Ha orada Top şeyleri var değil mi onun Topaloğlu ha? Tabii tabii. Öyle, en çok yendi en çok, çok yenen ünlülerin orada ne der gurur tablomuz. Valla e, vallahi Malkovich çıkışta da zaten kırık Türkçesiyle et yadık diyerek de e, lezzete lezzet katmış. E, bu kadar. Nusret'le bir fotoğrafı var böyle yemekten hemen sonra göbeğini de hafif sıvazlayarak ağzında oh, kürdanla oh, oh. Ee, gerçekten Bunun da iyi yiyeceğini ben tahmin ediyorum. Böyle bir ya. sanatçıyım ben falan filan demeden Sanatçı... elle girişmiştir. Bence. Tabii, evet. Sanatçı zaten kendini sofrada belli eder. Yiyen adamdan korkmayacaksın arkadaş. Doğru. Yani bizim zaten prensibimiz bir iki tane. Onlardan birisi de yiyen adamdan korkmayacaksın arkadaş. Ve de ben Twitter'da okudum. Bilmiyordum Türkiye'de olduğunun da şey diye yazmış. Ekmeksiz doyduk. Yani ekmeksiz sırf etle doymuş olduğunu da dinleyicilerimize buradan duyuralım. Vallahi lokum dediği herhalde e, o da etin bir bölgesinden. Evet. Ona şey demişler bu nasıl bir et falan lokum gibi falan diye söylemişlerdir. O da açıklamalarında öyle bulunmuş. Dana Karpat lokum sırt ve kafes siparişiyle gönüllerde bir kez daha taht kuran Çom Malkoviç yakalandı. Sana o zaman ufak bir popüler kültür bilgisi söyleyeyim. Kafes dediğimiz şeyi biliyorsun ne olduğunu değil mi? O pirzolanın. Kaburgaşı şey, şey işte. Yaprak kısmı. Yaprak kısmı. Bir yaprakta kaç pirzola vardır? Bir yaprakta benim hesaplarıma göre 14. Yok 14 değil ya. 1, 2, 3, 4. Ben de bunu uzun süren kasap sohbetlerimde edindiğim bilimlerdim. Ondan hemen köşede yapalım. Kasap sohbetleri. 14 mg çift olması Çok lazım. Çok Çok mu dedim? 12. Tek Yani daha doğrusu. Ee, o senin eğer 9-10 falan yaprak dediğimiz şey kaburganın yarısı yarısı ise 7 o zaman tek de olabilir 7 9 yani. mu hayallah halbuki benim e, şanslı sayım da 9'du en başta, o, onu, en başta onu söyleseydim <gülüyor> i̇şte, bir de derler yani 9'lar işte buradan, buradan demek 9 tane var he? şu anda çok kullanılan bir kalıp var ya hmm. olmayaydı iyiydi geleydi iyiydi diye hmm. ben onun takibini yapıyorum Son kim kullandı onu yazacağım bir tarafa. Bundan sonra yeni görevlerimden bir tanesi gayri resmi tarihçi olarak bu gündemde olan kalıpların hmm. bittiği anı belgelemek. Yemeğeydi iyiydi dedi. Hmm. En son ne zaman söylendi? İşte 2004'ün Şubat'ında 3. ayında ya da neyse Mart'ında. İşte e ne bileyim orada şey vardı bir de şey olaydı iyiydi dedi ve orada son kez söylendi. oldu. sonra bakacağım bir daha söylendi mi? Be. Ben her kullanımını kaydediyorum. Çok güzel. Yazarak çalışmak her zaman çok iyidir Ege. Çünkü bir dolu espri, bir dolu tabiri şey yaptık. Kaybet. Yani unutuldu gitti ama ne zaman son olarak unutuldu onu en bilmiyoruz. En son kim söyledi? Dermişim mesela. Kim en son sonu dermişim dedi? O oh, çok yakında dendi bana ya. Ben... İçim ürperdi onu hatta. Onu bana söyler misin? Bak tam. mesela silmişim onu. Son iki ay içinde bana dermişim dendi. Hadi canım. Hmm. Yani şeyler var hala. O şöyle yaparmışım falan. O var da. Hmm. Dermişim mi duymamıştım. Vallahi Sen dermişim. Duydum. <gülüyor> <Ve> de <gülüyor> hiç, <gülüyor> hiç de beklemediğim <gülüyor> birinden duydum. Çok yani savunmasız anımda yakaladım. Hani sohbet giderken ben onu eğer fark etmiş olsaydım önlemimi alırdım. Bu birazdan dermişim der. Der ben, ben, lavaboya, ben lavaboya gidersin. Şey yaparsın önlemini alırsın ama beni öyle hazırlıksız yakaladı ki anlat da anlat da anlat. Ne diyor ne saçmalıyor falan diye bakarken dermişim demesiyle beraber ben de beğeniz hiçbir şey kalmadı. Neyse geçmiş olsun. Sen onun bana bir tarihini verirsen o zaman demek ki daha bitmedi. Vallahi Ağustos gibiydi Ege. Ağustos Çünkü ne de hava sıcaktı. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ee, birazdan sonuçlara bakacağız. Az önce Fahir'den bir e, tanıtıcı reklam dinledik. Çok teşekkür ediyoruz bir kez Rica daha. Ederim. bayağı DAT kavramını kaybolup giden DAT değerimizi hayatımıza soktuğunuz için. En son kim DAT dedi derseniz e, DAT diyen Fahir yakalandı diye açıklayabilirsiniz sağda solda. Evet istek haberlere geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İstek haberlerini izleyebiliyoruz. de bu arada biz e, şey yaptık ne derler... Hmm. Fahir okusun tanıtıcı reklamları Ege okusun diye, diye sorduk Favlayarak oylayabiliyorsunuz Hala Favlamak adeta oylamaktır Yani Bakıyorum şöyle bir baya bir fav var Baya bir fav var Yani arka arkaya gelen favları ben buradan seçebiliyorsam Ege seçmemesi Mümkün değil yani evet, Ne denmiş Ege'cim Valla şu anda Başa baş gidiyor gibi bir durum var iki tweet var birisi sana Birisi bana mı Bakayım, şöyle hemen. Ee... Favlayanlar orada kendini belli ediyor mu? Bak var birisi Özge Hanım şöyle yazmış. Woohoo çok etkileyici Aman tanrım ve tarih tanıtıcı reklam sunucusunu Yaratmış da haberimiz yok diye bir şey var. Ha, canım benim ya. Yani. Teşekkür ederim. Datın etkisi. Hep datın etkisi. Dat gerçekten ee, aradığımız etkiyi yarattı. Eee, şu anda beni e, Procter Gamble'ında. Genel müdür ARTG. Evet, <gülüyor> Ama tabii ki biliyorsun genel müdürler artık bende aynı etkiyi yaratmıyor. Genel müdür favlamış. E, genel müdür de favlamış. Yaz o zaman bir dakika ben sana söylüyorum tek tek. Ha tek tek. Fahir'e bir çentik. Evet. Ege'ye bir çentik. Evet. Ege'ye bir çentik daha. Evet. Seriye bağladım sevgili dinleyiciler. Seriye değil komboya evet. E, Fahir evet. bir çentik. Evet. Ondan sonra... E... Emre Kosif'ten yorum var. Yorum mu var? Biraz önce arkadaşlarımızdan haber aldık. Ege bitmiş. Fahir akar diyor. Ay yavrum benim. Ondan sonra Ege bir çantik daha. Allah Allah evet. Fahir bir çantik daha. Evet. Ee... Şu anda çantik çantik gidiyorum. <gülüyor> Ali Aydoğan'dan yorum var. <gülüyor> Egeciler ve Fahirciler mevzuunda tavrım net. Anforov Oktay Demirci. Konya Avrupa'nın kalbidir. Kafam karışık bu sabah. <gülüyor> Demiş. Evet devam edelim. Fahir bir çantik daha. Oh yeah. Ondan sonra. Yeah, kusura bakmayın dattan sonra oh yeah kavramı da geldi. Bu arada benim telefonum da favlamaya devam ediyor. Ben de o favlardan Ege bak. bir çantik. Evet. Fahir bir çantik. Oh yes. Ee, Ege iki çantik. İki çantik nasıl iki çantik Dibak. o gün? Serkan Küçük Ahmet ve Erdem Yılmaz. Evet. gelen iki çantik. O arkadaşların profillerini bana bir şey yapar mısın? Fahil'e bir çentik. Teşekkürler lütfen. Modern sorular. <gülüyor> çentik çentik gidiyoruz şu anda. Cebeli Tarık'tan yorum. Çadırımın üstüne dat dedi demiş. <gülüyor> o da beni söylemiş sayılır mı? Sayılmaz. Evet, <gülüyor> yani şu hesaplamaya göre ben... Ee, şu çantik geride şey, misin? Bir Kaç çantik sen? öndeyim ne iki Mert, çantik gerideyim? Çifter çiftler çantikler <gülüyor> geldi. Biraz bu daha Program sonuna doğru sayız. Saymaya yani devam yine. edeceğiz. Neyse e, şimdi bir iki tane duyurumuz var. Onu e, istek haberler var ama öncelikle şey söyleyelim. Bu akşam If Performance Old'a e, Halim'den Konananlar adlı Gerçekten bizim çok sevdiğimiz Saydığımız Cem Adıyaman'ın Adıyaman grubu diyoruz, diyoruz grubu. ama grupta Başka müzisyenler de var Daha başka. doğrusu kaç müzisyen olduğunu da bilmiyorum. Baya kalabalık olduklarını biliyoruz İç sürüsü gibi gelecekler ve Gerçekten kendi şarkılarıyla Güzel bir gece yaşatacaklar İsterseniz ona da davetiye verebiliriz evet. verebiliriz. verebiliriz yani O zaman Ege Kayacan favlı e, önc... Hayır yapalım? canım Bu fav sonucunu şeyini, onların tarihlerinden birine Veririz bu gece ee, işi gücü olmayan varsa işiniz gücünüz rast gitsin bu arada sevgili dinleyiciler. Neyse biz istek haberlere geçelim. Ee, Ege Kayacan'ın bir istek haberi var. Biliyorsunuz benim de daha önceden bir istek haberim vardı. 18 yıl gençleştiren parfüm haberinden sonra Ege Kayacan'ın istek haberi de geldi. Bir üst level'a çıkardı, seviyeye çıkardı. 19 yıl sonra karısının erkek olduğunu öğrenen adam yakalandı. Valla ben o haberden biraz şey yapıyorum. Ürküyor musun? Ürkmedim de. Orada... Adamın elinde bir bahane varmış da ben onu yani 19 yıl sonra uyanmamıştır o adam Yani hayır. Hem baştan biliyordu da Ye, ben yemin bir noktada yemin olarak kullanırım demiş. Annenin babanın üstüne yemin et demişler yemin ederim valla Allah belamı versin falan demiş ya. Ee, Belçika'da 19 yıldır evli olduğu Endonezya asıllı karısının erkek olduğunu öğrenen 64 yaşında. Ne diyordu yaşında... adam peki 19 yıl? Herhalde Endonezya'da böyle mi diyordu yani? Herhalde bakıver bakalım. Endonezya'da herhalde normal. Endonezya'da böyle. sonuçta hani herhalde böyledir. Ay ameliyat olmuş canım. Olmuştur da. Olmuştur da yani nasıl olmuştur yani? Endonezya'da böyle oluyor. Ee, yani. 1993 yılında tanıştıklarında 29 yaşında olan Monika'nın oldukça kadınsı göründüğünü belirten adam. Kadınsı görünmesi yetmiyor. <gülüyor> bayağı kadın. Ben bununla evlendim mi? Yani. Ben bunu evliledim ki Bayağı kadınsı. Ben 45 yaşındaydım. Bana çocuk sahibi olmak istemediğini söyledi. Benim de zaten önceki evliliğimden iki çocuğum vardı. E dedim zaten hazırda çocuklar. E dedim nadim öyle niye uğraşalım? Hayatım dedim zaten dedim. Ben senin formunun bozulmasını istemiyorum falan diye. Neyse sonra demiş ki ee, eşiyle yaptığı ısrarlı konuşmalar sonucu ki bunu ben anlamadım. Israrlı Şimdi 64 konuşmalar. yaşında adam değil mi? Monika bak bir şey söyleyeceğim ya. Vallahi ya bir, ne alakası e, var ya e, falan ya, mı diyorduk? Ne bana? alakası var diyordu. Herhalde ısrar 19 yıldır süren ısrarlı mücadelesini kazandı adam. E, kendisine boşanma bak, davası... Bak şey soracağım. Yani sana karşı eğer şimdi söylersen... Bak kızmayacağım. Sonra, sonradan ortaya çıkarsa vallahi bak bozulacağım. E, kendisine boşanma davası açmış. Kendisini diye bahsediyorsa zaten eşiden kendisi. Beyefendiye boşanma davası, davası, davası açtım diyor. Ayrı odalarda yatıyoruz zaten demiş. Ondan sonra kendini <gülüyor> temize çıkarmak <gülüyor> için de... <gülüyor> Geleyim mi lan diyormuş. Anam anam diye kapıları kilitliyormuş Korkut'a. Ee, ayrılır ayrılmaz kocanın ilk lafıysa... Tevekkeli değil bu yüzden doğru dürüst ütü yapamıyordu. Orada bre bre bre. Ek iki ek iki ek iki. Derdi ek, ek. ütü müymiş? Evet yani çünkü sonuçta pantolonu gösteren ütü. ütüdür. Doğru. Yani e, Monika'nın da... E, Nasıl ortaya çıkmış peki? Monika bir gün şey mi demiş? Şimdi sıra bende mi demiş? Ne demiş? Ya yok zaten. 19. <gülüyor> 19 <gülüyor> yıllık mi? bu çile bitsin artık bu sene Biraz demiş. Biraz da ben dedim nasıl olmuş ya? Yani? Şimdi bu aile işi egeciyim yani sonuçta biliyorsun e karıyla, artık karıyla yani. koca arasında gazete bile giremez İki adamın arasına da girmemek <gülüyor> İki adam arasına girmek İki adam deli... sayılmaz zaten şimdi artık yasal olarak burada bir şey yok bu e, Monika Hanım ameliyatta kadın olmuş zaten nesiniz o... şey mi diyecek mahkeme? Yok kadın değil bu falan o şey değil midir ya ameliyatta kadın olduğunda kadın Olmuyor 6, o, Evet ona geçmiş evet. hakları sonuna kadar kazanılmış edinilmiş haklar. Başka zaten. bir bo boşanma şeyi bulması lazım. Ütüden çıkmış Ütüden zaten. Ütüden herhalde. Herhalde. Ütü yapan bir efendim demişti i̇şte, Oradan şüphelenen adam karısını adeta 19 yıldır bir dedektif gibi takip ederek en sonunda e, acı gerçekleri ortaya çıkardı. Canı sağ olsun. Canı sağ olsun. Sağ olsun bundan sonrasına bakacağız demiş. Daha dikkatli olacağım demiş. Daha dikkatli. Kaç yaşında adam? 64-65 o yaşlarda olması lazım. Bundan sonra demiş. Bence o bir iki ay er ya Amerika tamam hadi kaldığı yerden devam ediyor. Ama yani valla uğraşamam falan diye. Şey yapayım, ne yapacak? 64 yaşında adam bezik mi oynayacak? Valla bezik en son kim kullandı diye soracak olsan Ege kayacağım bezik kullan. Bir kere hayatında Biz niye bezik, bezik oynamıyoruz ya? Çok, Çok güzel, güzel onun havalı tahtaları var. Arıyorum bakıyorum bulamıyorum. Bezik oynamak istiyorum sevgili dinleyiciler. Benimle bezik oynar mısın? Sizin dükkanda bezik oynamamız yasak mı? Eğer oraya Gaga Manjöy'e Bezik Biriç Ailes olun diye yazabilirsek serbest. Serbest. Onun evet. dışında yasak. Onun dışında Kumarhaneye lazım. mi çevirmiş oluruz? Valla şey, Beziğin de bir kumar şeyi olduğunu ben bilmiyorum. Her şeyi kumara yaparsın canım. Bakayım. Evet doğru. Mantıklı bir şey söyledin. Ama yani kağıt olması masalarda şeye mi girecek? Ya kumar deyince işte böyle barbut gibi, kılıç gibi, efendime söyleyeyim bir taraftan belki de poker gibi falan filan gibi bir şeylere insan. hiç de ama yani kağıt oynanması yasak mı değil mi diye ben kağıt merak Kağıt yasak. Yasak değil yasak. mi o zaman? Yasak. Kumar, yasak. O zaman bezik hiç. Bezik hiç. Efendim tahtası var. Onun... Sen o zaman hem okey oynatıyorsun hem kağıt oynatıyorsun. Ve bezik tahtaları mesela okey oynatmak tehlikeli. Çünkü bir sıkıntı olduğu zaman millet birbirine okey tahtalarıyla girer. Bezik tahtasının Ve... o kenardan çentikleri de onun gözlerine da... gelebilir. Tabii tehlikeli yani kötü niyetli insanların elinde de ölümcül bir silah. Kumarın ne kadar kötü olduğu bir kez daha ortaya çıktı desek yeridir herhalde. Ne, hem yeri hem zaman nokta nokta burada nokta dat falan, sadece falan dat dat deyip mi? kaldım vallahi dat deyip kaldım beni de datlattınız ya aşk olsun size modern sabahlar. modern sabahlar modern sabahlar espriler derken şakalar derken programın son dakikalarına yaklaştık sevgili dinleyiciler hiç merak etmeyin Neler oluyor neler bitiyor hepsine bakmaya devam edeceğiz. Son dakikalar dediğimiz daha 15 dakikamız varmış. Zaten kaç dakika program. Ya yani, programın yani. yarısı Vallahi duruyor. Valla billahi Öyle yani. yani. Ee, bundan sonra Greyfurt yiyen terbiyesiz olsun adlı haberimizde isterseniz bir kez daha şey yapalım. Ben zaten Greyfurt yiyen görmedim hiç hayatımda. Aa, yurt dışına çıktığımızda insanlar Suyunu sıkıp içenini gör. Hani ona biraz da O da ne seviyor Vallahi, faydalı diye galiba. Galiba seviyor. faydalı diyorlar da o kadar da faydalı değil diye zaten haberi çıkınca bugün e, Greyfurt üreticileri kan alacak noktaya gelecek. Zira e, yeni araştırmaya göre ilaç alıyorsan grey, Greyfurt dediğim Greyfurt, e, Greyfruyt. O oradan mı gelme acaba? Greyfruyt, Greyfruyt, yani Ben greyfurt. sana söyleyeyim mi Greyfurt'un? Yani Grey hani ne tam siyah ne tam beyaz, beyaz arada gri bölgede ya. Hı -hı. O da ne meyve ne taş hı hı. arada bir yani arada baksan bir şey. meyve gibi yumuşak ama taş kadar lezzetsiz bir Lezzetli. şey oldu da grey meyve e, ha, şeyin greyfurtun 50 tonu diyorsun hı hı. neredeyse öyle yani 50 50'si de birbirinden beter birbirinden rezil. eğer 43 ilaç var bu ilaçlardan birini alıyorsanız sakın ola ki ağzınıza Greyfurt. da sürmeyin diye Greyfurt'un nesini seviyor? Hakikaten bak. Ben... meyve suyunu... Meyve suyun birisi su bana böyle bir zaman... Hiç unutmadım anılarımdan bir tanesidir. Nedir? Zaten pek az etmediğim birisi... Bir de şıklık yapmak için bana Greyfurt suyu sıkmıştı. Hı -hı. Onu hep hatırlarım. Aa dur onu ben de hatırlarım ya. <gülüyor> Sabahleyin sıkmıştı değil mi? <gülüyor> böyle. A bu çok faydalı falan filan. Ya böyle bir... Zorla içmek zorunda kalmıştım. Yani yekten yesen de diyeyim desen. Yekten ya yani, hiç görmedim zaten. Greyfoot alakta yekten duymadım. Vallahi onun hani zarını sorsan zarı o soyması ayrı dert. Onu şekere beleyip yiyecek olsan. Git maden, şeker ya daha güzel. Vallaha daha güzel. Şekerin pabucumun Sohatalı, koy, şek daha güzel. Vallahi daha lezzetli ya. Pabucumun üstüne şeker döker yerim. Daha lezzetli, daha kıvamlı bir şey. Ben hiç yani o camiada tanıdığımız yok ama. Narenciye üreticileri arasında var mıdır böyle? Ben de tarlanın yarısına grapefruit ektim falan diyen adama gülüyorlar mıdır? Aa, şey altın derler. Ne altın derler buna? Ee, işte, yavan altın. Yavan altın derler işte. Doğru. Hakikaten öyledir. Şimdi bir takım isimler söyleyeceğim. Komarin. Tamam. E, Fona Komarin, Simvastin e, ve Lovastatin e, falanlar filanlar alıyorsanız bu tür şeyler alıyorsanız Anlamadığınız şeyler alıyorsanız Greyfurt yemeyin işte o kadar net söylüyorlar En büyük riskse 45 yaş üstündeki şunu şurasında sadece ve sadece 5 senem kaldı Risk grubundaki Şimdi ben önlemini aldım mı Greyfurt'ta Bu daha sonra bravo falan. değil evimin içine kapımın önünden aynı muhitte bile bulunmam ...o derece açık konuşuyorum. Greyfurt'a karşı tavrım bir tektir. Ben senin Bugüne kadar, yapacağım. reklamını 40 yaşında Greyfurt'u bıraktı diyor. Teşekkür ederim. Vallahi sağ ol Gecim. Bugüne kadar tavrım Bamyay'dı. Bugün e, hani hiç mi meyve yok diyordunuz. Evet var. E, tavrım olmasın Şimdi, da... Sevgili ne, siz fark etmediniz ama ben de az önce fark ettim. Program Bay başladı. Fahir 3 başladı... <gülüyor> Ve şu anda <gülüyor> Bay henüz başlamış. Ben wow. de sohbete girmeye çalışıyorum. Televizyonla konuşmak gibi bir, bir şey. şey yani. Saçma mısın? Buyur ben dinliyorum şimdi. <gülüyor> Ama hiç mi yok diyorlardı acaba efendim? Yani hiç mi bir karşı? Ha, elbette ki var. Elbette ki var. Bundan sonra, Greyfurt'a karşı tavrım nettir, açıktır. Bana en büyük hakarettir Grayfurt. <gülüyor> Bay Faik henüz <Fahirinç> sonerdi. <gülüyor> <gülüyor> ya program içinde böyle var. yani iki program bazen oluyor ya o dizinin içinde öbür dizinin elemanları oynuyor öbür dizinin içinde başka bir dizinin elemanları oynuyor eleman ne ya oyuncular işte. Bahar şuradan mesaj var. Bahar Akçur'dan mesaj var. Grapefruit'un İngilizcesi grapefruitmuş. Grape üzüm meyvesi. Üzüm meyvesi mi? Daha ne da alaka, ne alakası var? Kel alaka Üzüm niyetine biliyorsun. Mesela çok severek yerdim diyor. Ortadan kesip şeker ekip kaşıkla yerdik demiş. <gülüyor> <gülüyor> ya onu görüyor. O ayrı bir der. Ben de çok gördüm böyle yurt dışında yiyenler. Sabah kahvaltı yarım grey food. Heh. Daha doğrusu ben onu yurt dışında görmedim. Özür dilerim. Yurt dışında geçen bir filmde gördüm. Yani yabancı bir filmde. <gülüyor> Ondan sonra orada gördüm böyle kesmişler güzel. Kalli abi tamam. böyle. Affedersin adeta kalfların büyüklüğünde. Yani yarım kavun büyüklüğünde. Bir Zaten yarın Greyfurt'tan bahsediyoruz. Yani. Demek ki bir Greyfurt bir kabın büyüklüğünde Greyfurt. Yani onu kesmiş oradan. Kaşık kaşık yiyor. Deneyeyim dedim. Hakikaten zor mesele. Arkadaş. O zarlarından şey yapacaksın. Sıyıraman. Sıyıraman. Sıyırtmıyor. Meret sıyırtmıyor kendini arkadaş. Lütfen yani ya. Yani bu şey... İnsanları meyveden soğutmak için uydurulmuş ha, evet. laboratuvar meyvesi gözüyle bakıyorum ben. Çok güzel bence hatta uzaylıların dünyaya gönderdiği bir musibet olarak düşünüyorum ben. İnsanların onu elemesi lazım diyor. Niye elemedi? O kadar sevildi. Yani senin... o tarımda binlerce yıldır insanlar şey yapıyorlar. Bugün yediğimiz bir dolu tarım ürünü 10 bin yıldır insanların böyle. Elle evet. en güzeldir. Evet. Bunun da, bunu ne nasıl şey yapmışlar. Özden kaçmış Bunu hemen atacaklar diyor. Özden kaçmış. Bu, i̇ğrenç bir şey bunu. Bunun yerine bu portakal bu portakal değil diye atmaları bunun lazım. Bunun anavatanı neresi? Anavatanı? Bana grapefruit'un ana vatanını söyleyin. Kesin mayalardan falandır. Mayalardan falandır. Mayalar mı? gider ayağı. Bırakmışlar ben sana söyleyeyim. Bunu şeylerin arasına kakalamışlar. Böyle kesin turunçgillerin arasında bir yere bunu kakalamışlardır. Bu da fark hadi fark etmeli diyelim o bu portakal çirkin artık bundan yetiştirmeyelim diyerek atmalı lazım. Yani isim koymaya değmeyecek hiç. Şey. Ne güzel bak turunç diye bir meyve var ya. Ne güzel. Yeniyor mu? Ye yenmiyor. yenmiyor. Hı ne güzel yenmiyor. dedim şekli güzel Turunç reçel mi koyuluyor Valla Vallahi bir şey kabuğundan bir reçel yapıyorlar da hani biz bundan bir Gilleri şey yapabiliriz. veren bir şey. Yani bunda... Niye portakal giller onu da ben anlamadım. Esas yenil mandalina giller olsun, portakal giller olsun. Turunç hem en az yeneni, en çirkini ama en az bütün sülalelerin ismini o. Evet yani. O da işte o şey ne derler? Onursal başkan gibi düşün. Herhalde o. Ha, yani zamanında... Bütün atanız benim mi? Ha, at atayız benim diyerek ortada. Elma mesela ne gillerden? Elma, Stengir gillerdendir. ne o? Elma... Ee... o Bak şimdi beklemediğim yerden şey yaptın. Onu kim bilir... Kime sorsak? Elma genel de... kültürde mi bilinir o? Gilli mi? Onlar gilli mi yoksa? Gilli. Sasigiller. Dur. Elma yani da... el Elma ile armutun akraba olduğunu belki Elma, armut, ayva. E İkinci elmalarla armutları birbirine karıştırmayacaksın. Şimdi. Eniştelerle yengeleri de karıştırmayacağız da akrabalar yani. yani bir akrabalığı vardır kesin yani. Bu sasıgillere mi geliyor? İçinde bir küçük çekildikler? Valla biyolojiden anlayan birileri varsa biliyordur herhalde. Yani bu şeyden geliyordur. Ee, bir yerden geliyordur bunun bir bir ailesi bir fanileri abinin telefonu varsa istersen edeyim <gülüyor> sizi var ya diye bize... anlasın geliyor kilosu kaçtan gidiyor ha vallahi telefon var şu konuyu da bilen dinleyicimiz var ya sırtımız yere gelmez Günaydın efendim ya sırtımız yere her gelmez her konuda düdük mı? sesi alabiliyorum ben İtina ile düdük sesi alınır Günaydın efendim Günaydınlar kolay gelsin teşekkür, teşekkür ederiz efendim. kimle görüşüyoruz Mehmet ben biyolog Mehmet, Mehmet mi, mi? Kabzı evet. Bal Mehmet mi? Yok Mehmet. <gülüyor> sadece, sadece Mehmet. Sadece Mehmet. Evet. Yekten Mehmet Bey buyurun. Yekten Mehmet. Ben, ben bir Greyfurt üreticisi olarak karşı çıkıyorum. Siz Greyfurt üreticisi mi? misiniz? Evet. Nerede evet. üretiyorsunuz? Nerede üretiyorsunuz? Bu da yasal Nerede değil mi? ya. Yasal olmaması lazım. Vallahi ihbar edeceğim. Ben de sizi ihbar edeceğim. İşine Sen... taş koyuyorsunuz arkadaşım. Ne oluyor burada ya? Biraz <gülüyor> daha konuşalım da sizin yerinizi bir tespit etsinler. Yani ne oluyor ya böyle lütfen. Vallahi yani... bilmiyorum gazetelerde çıkanları okuyoruz biz. Yani bir de yılların birikimini şey yapıyoruz. Yoksa bizlik bir şey yok. Bize her Niye yani. portakal? Belli ki toprağınız var. Çiftçilikten anlıyorsunuz. Niye portakal, mandalina falan değil de grapefruit? Hepsi var. Grapefruit da var. Artık bugün hani muhtemelen grapefruit faslı son bulacak Yani grapefruit'la patla delimize. Hasat sezonu. Aa radyonun tepesinde şey yapın. Böyle Hayır. kasaları devirin. Hayır, hepsini Gagaya göndereceğim hepsini. Peki bir şey soracağım. Bu grapefruit portakaldan daha mı kolay yetişiyor? Hayır aslında kolay değil tabii ki ama. Niye onu yetiştiriyorsunuz işte onu biz merak ediyoruz. Neyse ne ş güveniyorsunuz? Kime güveniyorsunuz? Be, eskiden çok satılıyordu. Biraz daha para <gülüyor> <falan> kazanıyorduk. Peki <gülüyor> yani <da> şimdi. <gülüyor> siz sadece grapefruit <gülüyor> mu yetiştiriyorsunuz yoksa diğerleri de var mı? Portakal, Greyfurt, Mandelina var. E, var hepsi var. Yani hani... şey mesela düşünün kendinizi böyle yılın ilk meyvesini aldığınız bu senede güzel portakalımız var diye bir tane daldan koparıp yediğiniz portakal vardır da bir daldan koparıp greyfurt yemiş misinizdir valla yemedim ya, ya üreten adam sonra bilelim biz. ama ne güzel greyfurt yaptı diye. bir coş, coşturan bir meyve değil galiba bizim derdimiz ya, o şöyle, benim rahmetli büyük olanlar bu iş yapıyoruz hı hı. büyük babam siz hani Antalyalı bir, mısınız yok Mersinliyim ee, kabuğuyla birlikte yerdi. Yani yani esk, eskiler kabuğuyla... öyle diyeceğim eskiler Aa, daha sert insanlar Kabuğuyla erdi Hani ondan kalan bir şey ve hala yetiştiriyoruz Ağaçları var zaten o acı kesip atamayacağıma göre Yetiştiriyoruz e, zaten canım. çok zor Aa. Hani hala yetiştiriyoruz ha, Satıştan az bileseniz size bunu söylediniz Bence Bilesiniz dedeniz şey diyordu zaman. Bu mereti zaten soysan gene acı Hiç <gülüyor> Uğraşmayalım kabuğuyla Dalalım mı diyorlar <gülüyor> Valla dedenizi genç yaşta Kaybetmişsinizdir o. <gülüyor> o kabuğuyla yenir mi ya Vallahi billahi billahi Size katılıyorum bu konuda belki acı ama e, acı gerçekler. Hala, hala faydalı olduğunu düşünüyorum. E, faydalı neye, neye güveniyorsunuz faydalı Fayda. O grapefruit'un özelliği o kadar vitamini basmışlar ki şeker koyacak yeri kalmamışlar kalmamış Koymamışlar. Belhise ilaç yani, niyetine yenilecek bir şey gibi. Evet evet e, rica ediyorum biraz daha grapefruit konusunda konuşalım. Ben zaten grapefruit'suz sabahım geçmez. Biraz sinirim o yüzden. Ben size o zaman bir kasa gönderiyorum. Lütfen göndermeyiz. <gülüyor> Yok ya, yapmayın valla zahmet <gülüyor> etmeyin. <gülüyor> Mehmet Bey bir şey bu Elmalar hangi gillerden? Madem öyle greyfurt yerine dedeyiniz de bırakmamış size madem elma ağacı ama. Elmalar ne gillerden? Vallahi hiç bilmiyorum. Ya bunlar turunç giller dışında bir gil var mı? Bakla giller var onu biliyoruz. Biliyoruz. Başka? İnanın hiç bilmiyorum. <gülüyor> Sallamayayım yani şimdi. <gülüyor> çok, çok teşekkürler efendim. Bu arada ben yani seviyorum. madem böyle bir mağduriyet var. Biz zannediyorduk ki Greyfurt hiç hakkı olmadan çok popüler. Madem eziliyor bundan sonra Greyfurt'un ve Greyfurt üreticisinin sesiyiz. A, öyle mi? Vallahi hakikaten hiç derdiniz olmasın. Ben, dakikasında ben... tarafımızı değiştiririz. Nedir şu anda Greyfurt üreticisinin esas derdi? Ya sıkıntı yok. Grafup gidiyor. Problem yok yani Çok ekstra bir üretim olmadığı için. Gerçek üretsen de satılıyor zaten de. Yereliye, hep yereliye. Tarımda Gördüğünüz gibi desteğimizi verdik ya çep kapsamında. Teşekkür Çok ederim. teşekkürler efendim. Bir Görüşmeler. şey söyleyebilir miyim ya? Bu Greyfoot kaçtan gidiyor? Yani 2 lira, 1.90, 1.70. Şu an satışı tabii. Hmm. Hani 1 lira, 90 kuruş falan da bizden çıkışı. Sizden çıkışı. İyi, evet. iyi bırakıyor bunu. İyi, bayağı iyi. <gülüyor> yani 3 tane Greyfoot fikir hesaplarsak... İki ya yani. zaten onun evet. kabuğu bilmem kaç kilonu ona veriyoruz bütün parayı. Yapmayın gözünüzü seveyim tamam. Mehmet Bey. Üretmeyin size, şu Meret'i. Ben size ben size göndereceğim. Ben size göndereceğim. Yapma ya ne olacak zor... bizi ne de yakacak. Ya çift kapsamında size destek veriyoruz. Peki. <gülüyor> okay, okay. Teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür Galiba mi? telefonlar var. Elmaların hangi familyadan olduğunu bulacağız. Bu arada Twitter'dan da mesajlar varmış da ne demişler? Greyford candır, atomun içine süper olur diyor. Ya, atomun içine süper olur da ilaç alıyorsa... ...apların hepsini etkisiz hale getiriyor o. acı değil, eşkidir demiş. Eşki mi? Kim demiş onu? Ozan Kayadelen demiş. Ozan Kayadelen dediyse doğrudur. Varmış böyle demiş. Günaydın efendim, kimle görüşüyoruz? Günaydınlar, Gürkan ben. Gürkan Bey hoş geldiniz. Siz anlar mısınız bu meyve sebze taksonomisinden? Yok, çok anlamam ama... Hemen bir internette bir şey yaptım, araştırma yaptım. Hı hı. Elma Gülgiller ailesinden Gülgiller. Şey. Gülgiller mi? Gülgiller. Evet. Ha. Ama şimdi biraz... Açtığı dallarda açan çiçekleri yüzünden Gülgiller sunutuna gidiyor. Meyvesine değil de ağacın çiçeğine bakarak mı çiçeğine şey yapar. Çiçeğine bakarak söylüyoruz demek ki. Ha. Aynen öyle. Peki Aynen. efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben bir teşekkür kasa Greyford'a zannediyoruz. Bir kasa Greyford. Bizim elimize geçince size vereceğiz. <gülüyor> İnşallah Rusya'ya gönderirsiniz. Peki çok teşekkür ederim. Rusya'dan varıyorsun. Evet. Size peki Rusya'ya ilk gittiğinizde bu Rusya'nın soğuğuna ancak Greyfurt'la dayanırsın falan dediler mi? Yok demediler. Demediler. Ne kadar güzel gerçek dostlarınız varmış <gülüyor> çevrenizde. <gülüyor> çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Hiç teşekkür ederim. Sağ teşekkür olun Gürkan olsun. Bey. Gülgilleri de öğrenmiş olduk. Hiç... Bu tam bir sohbet şeyi. Ama şimdi o Rus, daha doğrusu yaman sohbet. Rus, Rus, Rus sitelerine mi bakmış? Yok yok, ben? Twitter'dan da geldi. Gülgiller diye. Hı -hı. Hem Doğru Çağrı ben... Bey göndermiş elma gülgillerdendir diye. Hem Bahar Hanım göndermiş. O da gülgillerden demiş. Ee, ne demiş? Bir dakika. Kertenkerem <gülüyor> Rumuzumuz dediğimiz familyası Rose. Rose. Latince'si Rose. Malus silvestris işte, safeli. Türkçesi elma, İngilizcesi apple. Diyerek çok teşekkür ediyoruz kendisine. Familyasını Gülgiller. sevdiğimiz e, e, elma ne kadar güzel bir meyvemiz. Halbisi Greyford öyle mi ya? Evet e, giller miller falan derken e, bir modern sabah gillerin daha sonuna geldik. E, Nihal Hanım da şöyle demiş. Bu Mersinli'nin isyanına kulak verin ömrümüz bu yanlışı düzeltmekle geçiyor demiş. Hangi? Anlamadım ben de hangisini. Hangi nihalen? Galiba şey mi dedi. Hani Narenciye Antalya'da yetişiyor diye Antalya ha. dedik. Galiba Mersin. Mersin'de bu konuda. Narenciye'de ben... o muydu? Onu mu demek istedi acaba? gerçek kapsamında neyse o yanlış onu düzeltmek için elimizden geleni yaparız. Ee, i̇syana kulak vermek. Bizde adetlendir. Favlamaya bakalım istersen Fahir. Son favlama durumuna Son bakacak favlama olursak. Son durumuna bakalım. Evet. Ee, fav. Erdem Yıldırım Er'in şöyle bir yorumu var. Birlik ve beraberli en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde. Niye bizi birbirimize düşürüyorsunuz diye ee, yazmış. Ama yine de biz ee, bunu favlayarak öğrenmek istedik. Reklamı Ege yapsın diyenler. 13. Fav. Fav. Reklamı, tanıçıcı reklamı Fahir yapsın diyenler 11 fav. Nasıl 11 fav? Nasıl yani. yaptın? İşte burada. ben 11 biliyorum. kişi burada. 11 kişi görünüyor. Ege 13 kişi görünüyor. Yani diyorlar ki reklamı lütfen Ege yapsın. Biz datcom değil nokta com seviyoruz <gülüyor> diyenler. Yani ama işte o. Yani halka hitap eden bir Sen adam. biraz halka hitap, sen hitap edin. edin. Ben biraz seçkinci de, demeyelim de yani orada datcom bozdu beni. Bak ben... son dakikada bir tane daha geldi. Değil mi? Güce tapan Utku Handan. Güce Çünkü tapan boylarını çok olduğunu. Hemen o <gülüyor> bana şey meyledi anladığım kadarıyla. Vallahi beni favlayanlara da sağ olsun. Onları şey bırakmayacağım. Nedarları ona öksüz bırakmayacağım. Biz ayrı bir grup olarak, datkamcılar olarak yepyeni bir sivil toplum örgütüyle geliyoruz. Gelin efendim demokratik hakkınız. Demokrasi var bu ülkede be. Ege demokrasi var. O zaman semblemimizi de Greyford, isyanın sembolü grapefruit olarak seçtik. <gülüyor> Isyan, i̇syanın sembolü Greyfurt. Mehmet Bey'i aldık mıydı? O da bizim sponsorumuz sağ olsun. Şu anda şıkır şıkır işleyen bir sivil toplum kuruluşumuz var. Yarın sabah yeniden birlikte olacağız ve belki de e, Viyanalı Oktay da bizimle birlikte olacak uzun bir aradan sonra. Anfarov Oktay diye Anfarov, de geçebilir. Evet, Anfarov Oktay Demirci. E, hepinize güzel soğuklardan uzak güzel güneşin altında bir çarşamba günü diliyoruz. Akşam Halim'den Konan Anlan'ı... An... Anla, anlan, anladın anlan. mı? Ee, halim'den Konan anlar, anlar konserinde de mı? bir kez daha davet ediyoruz. Ee, arkadaşımız Cem Adıyam'ın orkestrası olduğunu. Belki onları konukta alırız. Ama sabahtan gidiyorlar herhalde. Sabahtan ne yok. Rakın ola adamlar sakallı, zaten sakallı, gelecekler adamlar. Pis, leş gibi koku. Boşver. Bırak, bırak, boş geç. Bir gün bir gün olacak...